Fiha Yufraki külli Ebner hakim Kur'an'da her şey var. Kur'an'da her şey var. Yaşla kuru var. Benim konuşacağım, senin dinleyeceğin, senin orada oturacağın, benim buraya çıkacağım, o da var Kur'an-ı Kerim'de. Gözünü açıp kapaman da Kur'an'da var. Anlayana göre, bilene, görene, körene bilinçin böyle. Gözümüzü açmak. Kaç defa açacağız? O da kayıtlı Kur'an-ı Kerim'de. Efendim biz görmedik. Senin görmenden bir şey olması lazım gelmez. Kur'an bu.